Bismillahirrahmanirrahim. İnna min anfusina fala illallah, la Ya muslimun.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 inna astaghal halit kalamullah wal hadi hadi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umuri muhtesatuh hara fa kullu muhtesatin bid'a ve kullu bin atam la la ya kullu dalalatin fin nar hada bugün tenhid dersimizin üçüncüsü. bugün tevhid-i hakiki manada gerçekleştiren kişi hesapsız Cennete girecektir. İsimli babı işleyeceğiz, konuyu işleyeceğiz. Bu kitaptaki ikinci babdır, Üçüncü ders, ikinci babdır. Musannif Rahimehullah bu başlığı atarken ki hesapsızdan kastı azapsız, azap görmeksizin demek istemiştir. Peki tevhidi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl tam manasıyla hakiki manada tevhid yerine getirilecek. Bu ise ihlası tam yapılacak. Kişi ihlasını tam yapacak. Yani Allah Azze ve Celle için niyeti saf olacak. Başkası bu niyette Allah Azze ve Celle'ye eş ve benzer tutulmayacak. Aynı zamanda da kişinin tevhidi şirkten efendime söyleyeyim attan ve masiyetten günahlardan ve bunun gibi lekelerden arındırılmış olacak. Bu nasıl olacak? Bugün dersimizin konusu o. Tevhid nasıl hakiki manada yerine getirilir? Nasıl hakiki manada gerçekleştirilir? Musallim İbrahim bu bab başlığına delil olarak iki tane ayet ve bir tane uzunca hadis zikretmekte. Zikrettiği ayetlerin ilki Nahil Suresi 120. ayet. Orada Rabbimiz Azze ve Celle buyurur ki İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederek şüphesiz ki İbrahim Allah'a kundut eden ve hanif bir ümmetti. Ve o müşillerden değildi. Ayetin motomut manası bu. Şimdi burada kelime kelime ayette Allah Azze ve Celle neler buyuruyor, neyi ifade ediyor. Arapçada bu kelimeler ne manaya gelir inşallah aleyhine. İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbimiz Azze ve Celle bu önemli sıfatlarla vasfetmiştir, sıfatlamıştır ki bunlar tevhidin son noktasıdır. Tevhidin gerçekleştirildiği en son noktadır, Nihayet noktasıdır. Bu sıfatlarla bir insan sıfatlanırsa tevhidi hakiki manada gerçekleştirilemektir. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfetildiği bu sıfatlarla. Ne diyordu Allah Azze ve Celle onun için ilk olarak o bir ümmettir. Ayeti bir Arapçasını okuyayım o Arapça sıraya göre gideceğimiz için inne İbrahim'e şüphesiz ki İbrahim kâne ümmeten bir ümmettir gâniten lillahi Allah'a kunut eden bir ümmettir Hanifen, Allah için hanif olan bir ümmettir velem yekuminel müşki o müşkilerden de değildi. bu ayetin Arapça sırasına göre gidecek olsak ilk vasfı İbrahim Aleyhisselam'ın o kâne ümmeten o bir ümmetti Ümmet ise kendisine uyulan, tabi olunan örnektir, numunedir. Hayrı ve dini öğreten imam demektir. Bir kişinin dinde imam olabilmesi için en az iki şeyi tamam olması gerekir. Bunlardan birincisi sabır, ikincisi yakin, kesin iman, şeksiz, şüphesiz iman. Ancak bunlarla, bunların varlığıyla insan dinde... Ee muallim olur, alim olur, imam olur. Bununla beraber daha çok bilgi gerekir ancak bilgiden önce sabrı kemal noktasına ericek yakini şeksiz şüphesiz imanı kemal noktasına erişecek. İbrahim aleyhisselam da bunlar hat safhadaydı. Allah azze ve celle'nin İbrahim aleyhisselam hakkındaki ikinci vasfı kanit. Kanit, kunut eden. Ne demek kunut eden? Şeyhülislam İmteymiye der ki kunut bir kimsenin itaatte devam etmesidir. İtaate devam etmesi, Taate devam etmesidir ki kişi namaz kılarken rukusunu, kıyamını, secdesini <gülüyor> uzun yaparsa buna tanit kul denir. Kunut yapan kul denir. Dolayısıyla burada İbrahim Aleyhisselam için söylenen ikinci vasfın açılımı Allah'a itaatte devam eden ve yaptığı itaatlerde, ibadetlerde İbadetten güzel yapan, uzun yapan. Birinci öncelik, hep Allah Azze ve Celle'nin ibadetinde olan kul demektir. Üçüncü sıfat ise hanif idi. Hanif. Haniflik ise, İbn-i rahim Allah'ın izahına göre, Sadece Allah'a yönelen, Allah dışında her şeyden yüz çeviren, Başkasının rızasını değil de sadece Allah Azze ve Celle'nin ve rızasını uman demek. Hanif. İşte Hanif dinin imamı Halilullah İbrahim Aleyhisselam'dır. Hanif din. Yani her şeyden yüz çevirerek sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelecek. Yüzünü ona çevirecek. Ondan başkasından tamamen yüz çevirecek. Bu sıfatlar anlaşıldıktan sonra dördüncü bir sıfat daha verdi Allah Azze ve Celle'de Halil'i, dostu İbrahim Aleyhisselam'ı ki o müşrikindir. O müşriklerden de değildi. Yani Allah Azze ve Celle'ye hiçbir hususta şirk koşmadı. Her amelini sıhhatli bir şekilde ihlasla yaptı. Doğruluğu kemal noktasına erdi ve itikadında bir benzer bir eş Allah Azze ve Celle'ye tanımadı, denk tutmadı. Hiçbir şekilde o Allah Azze ve Celle bunları renkleştirmedi ki bu ayetin açılımı sadedinde Allah Azze ve Celle Mütahine suresinde bir ayet zikreder. Orada buyurur ki Kad كَانَتْ lekum usvetun حَسَنَةٌ fi İbrahim وَالَّذ۪ينَ e مَعْ ah. And olsun ki sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olan kişilerde en güzel örnek vardır. Bu en güzel örnek lafzı dikkatiniz çekti. Allah Azze ve Celle bu en güzel örnek ismini Nebimiz Aleyhisselatü için içinde buyurmuştur. Değil mi? Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çok güzel zikredenler için Allah'ın Resulü'nün en güzel örnekler vardır. Değil mi? İşte en güzel örnek birinci Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, ikinci İbrahim Aleyhisselam'da ve onunla beraber olan kullandı. Nitekim peygamberler, rasuller Allah katında derece derecedir onların faziletçe en üstün olanı 5 tanedir sayacağım ilk iki sıra sıraya göre diğerlerinin sırasını bilmiyoruz birinci sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelir ki Allah Azze ve Celle onu hem Halil'i hem Habibi yapmıştır Halil dost demek en içten sevecen dost demek Habib ise en sevgili demek. en çok sevilen demek Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu iki sıfatla sıfatlamıştır. Dolayısıyla beş büyük Resulün birinci derecesindeki fazilet üstüne olan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin Halil'in dediği İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dostum dediği İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu Bizzat yani arada aracısız olarak konuştuğu Allah'ın kelimi olan kelimesi olan e, kelam ettiği Musa Aleyhisselam'dı. Sonra Allah Azze ve Celle'nin babasız yarattığı Allah'tan bir ruh olan ve Meryem Aleyhisselam attığı kelimesi olan İsa Aleyhisselam. Sonra Nuh Aleyhisselam. Kendisinde en önemli, en büyük, en güzel numune bulunan iki tane peygamber zikredilir. Birisi Muhammed Aleyhisselam, birisi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ile ilgiliydi konumuz. Bu ayetin devamında der ki Allah Azze ve Celle onların, İbrahim ve onunla beraber bulunan kişilerin üstünlüğünü, faziletini, bizim için örnekliğini izahsa dediğinde şöyle ki onlar kavimlerine şöyle dediler. Biz sizden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz. Uzağız. Sizi de inkar ediyoruz. Sizi ve inancınızı da inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda ta ki bir olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve buz başlamıştır. Ancak şu söz müstesnadır İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliyesosunda. Ki İbrahim Aleyhisselam babasına "Es'afiren demişti. Sen için istiğfar isteyeceğim demişti. Bu burada da tekrar geldi. Sana istiğfar isteyeceğim, senin için istifade edeceğim. Ee, ancak ben Allah'tan kendi nefsim içinde senin için hiçbir şeye muktedir değilim. Sözüm müstesna bu hususlarda, az sayılan hususlarda İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin en güzel örnekler vardır. Sonra başka ayetlerden ve bunu izah eden hadislerden anlıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'a babasının kafir olduğu ve Allah düşmanı olduğu, beyan edildiği açıklandığı zaman o bu istiğfar talebinden vazgeçmiştir. Yani babası için istiğfar etmekten af denemekten, muafret talep etmekten vazgeçmiştir. Yani kendisine hatalı olduğu, açıklandığı, gösterildiği zaman bu istiğfar talebinden vazgeçmiştir. Artık babasını terk etmiştir. İbrahim Aleyhisselam. Zaten ayette geldiği üzere onlar İbrahim Aleyhisselam'la beraber ona inanan beraberindekiler ee, şirk koşan, putlara tapan, yıldıza, gökteki yıldızlara, gezegenlere tapan kavimlerinden uzaklaşmışlar ve onlar da bu uzaklaşmanın sebebini zikretmişlerdir. Biz sizden ve taptıklarınızdan uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz sadece bir olan Allah'a ima edinceye kadar, yani hayatınızdan şirki tamamen arındırıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık ve buz başlamıştır diyerek kavimlerinden uzaklaştılar ve o bölgeyi terk ettiler. İşte bu olaylarda, bu yaşantılarda, bu tavırlarında sizin için en güzel örnek vardır. Ki istisnai bir durum var ki İbrahim Aleyhisselam aynı zamanda babası Azer için istiğfar talep edilen dile getirmiştir. Bu ise örneklik teşkil etmez. Bu sizin için güzel örnek değildir. İlla diye bu kısmı ayırdı Allah Azam Ecemi. İşte kişinin tevhidini hakiki manada tamamlayabilmesi, hakiki manada yerine getirmesinin en önemli göstergesi Allah Azze ve Celle şirkten hayatını tamamen arındırmak. Hayatındaki her şeyi ehlini, arkadaşlarını, komşularını, muhabbet beslediği insanları cihetinden şirk koşanları hayatından arındırmak, onlardan beri olmak, uzaklaşmaktır. Onları inkar etmektir ve onlara Düşmanlık ve buz besleriz. Bu düşmanlık illa onlarla savaşmamız gerektirmez. Düşmanlık beslediğimiz kişilerle savaşmamız ayrı bir bak başlattığımız incelemeyecek, ayrı bir konu. Ancak düşmanlık demek, buuz demek, onlarla zaruri ihtiyaçlar dışında görüşmemek, konuşmamak, muhabbet beslememek, Efendimiz söylediğim kız alıp vermemek, mesela mesafeye yapmamak mümkün olduğunca alışveriş yapmamak. Özellikle de onlar düşmanlık yapıyorlar bize karşı ve İslam'a karşı. Ve kesinlikle onlara bu etmek. Yani onlardan ve onların yaptığı işten tiksinti durmak. Nefret etmek. Bu çok önemli. Eğer bir insan şirk ehline, küfür ehline muhabbet besliyorsa, onların bu yaptıklarına bu etmiyor, nefret etmiyorsa, tiksinmiyorsa bu tevhidi tam anlamadığının ve tevhidi hayatına yeleştirmediğinin göstergesidir. Ancak bu buğzumuz, bu nefretimiz bizim onlara karşı saldırıya geçmemizi, her husus onları taciz etmemizi veya mallarına, canlarına saldırmamızı gerektirmez. Buraya altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Böyle bir düşmanlık ancak karşılıklı düşmanlık ve güç olduğu durumlardadır. İki tarafta güç var ve savaşma imkanı ortamı varsa o zamandır. Yoksa sadece kinleşilir, düşmanlaşılır. Bunu şöyle bir tasavvur edelim. Aklınızda iyice yerleşsin diye. Bir insan bir zarar gördüğü, gerek dini gerek dünyevi, bir zarar gördüğü kişiye ne yapar? Ciddi de bir zarar görmüşse, kim duyar? Ancak onun ne malına tecavüz eder, ne ehline tecavüz eder, ne canına kasteder değil Ama Ama nefret eder, uzak durur. Onunla muhabbet etmekten, bir araya gelmekten, aynı ortam paylaşmaktan uzak durur. Böyle, kastımız bu. Bu kin ve ben kastımız bu. İşte bu olay yani şirk koşanlardan ve onların yaptığı işlerden uzaklaşma onlara düşmanlık ve buuz etme tevhidi hakiki manada tam yapmadır. Kamil noktada yapmadır. Tevhidin üst noktası gerçekleştirme noktası burasıdır işte. Bunu yapabiliyorsak hayatımızdan şirki çıkarttıktan sonra Şirk ehlileri böyle bir e, mesafe koymuşsak aramıza işte o tevhidin hakiki manada yerine getirildiğini göstermek Birinci ayetimizle ilgili sözcüklerimiz bu kadar. Sonra e, Musa İbrahim Allah ikinci bir ayet sıklık ki o da Mümin Suresi 59. ayette. Walladinehum birabihimla ayşlikun. Onlar rablerine eş koşmazlar. Onlar rablerine eş koşmazlar hiçbir şeyi denk yapmazlar. Bu ayetin e, öncesinde geldiği üzere Allah Azze ve Celle cennet için yarışan müminlere vasfetmiştir. O vasıf ise vasıfların en üstünüdür. Allah'a şirk koşmama. Rablerine kendilerini yaratan, yediren, içiren, rızıklandıran, yaşatan ve öldürecek olan, tekrarda diriltecek olan Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmamaları gibi en büyük sıfatla o müminleri sıfatlamıştır. Buradan hemen biz hissemize düşen payı alalım. Biz de, de cennet için yarışıyor ise eğer iddiamız ve maksadımız buysa eğer biz de bunu mutlaka yerine getireceğiz. Yani Rabbimiz Azze ve diye hiçbir hususta eş koşmayacağız. Şirkin teferruatına bundan önceki iki derste oldukça fazla değindiğim için şu an şirk kısmına ve ibadetler kısmına girmiyorum. Bir kişiye, mümin kişiye dini hususunda veya dünyevi hususlarda içinde şirk kokan veya şirk bulunan bazı mevzular arz edildiğinde onu mutlaka reddetmesi gerekir. Bize her kim olursa olsun, annemiz, annemiz babamız da olabilir başka böyle de olabilir. İçinde şirk bulunan herhangi bir teklif de bulunulursa bunu reddedeceğiz ki bu da gene imanın hakiki manada tahkik edilmesi eksiksiz tam yapılmasının bir göstergesidir. Bu şekilde kişi amellerini güzel yapar ve kamil noktaya ulaştırır ve bu ona fayda verir. İbn-i Kesir tefsirinde bu ayetin altında şunları zikrediyor. Onlar Allah'a başkasıyla beraber ibadet etmezler bilakis onlar Allah'a bilirlerler ve bilirler ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka hak, mabut ibadet, hak eden kimse yoktur. O tektir ve samettir. Tektir ve Samet'tir. Tek oluşunda bir sıkıntı yok anlaşılıyor. <gülüyor> Samet ise her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisini ise kimseye muhtaç olmadığı varlık değildir. Bundan dolayı Samet tektir. Samet ismi tektir. Bu hiçbir mahluka verilmez. Nitekim Allah Azze ve Celle'den bir kısım sıfatı mahluka verilir. Ki kendisi bizzat Kur'an'da, Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat sünnetine bunu vermiştir. Örneğin alim, bilgin demek. Değil mi? Habir, haberdar olan demek. Semih, gören demek. Basir, işten demek. İlahi. Ancak Samet hiç kimseye vermez. Çünkü Samet'in tek bir Ne Nedir Samet? Hiç kimseye muhtaç olmayan, her şeyin, herkesin kendisine muhtaç olduğu bu manayıdır. Öyleyse biz Allah Azze ve Celle'nin Samet oluşuna, yani eş edinme, ortak edinme, arkadaş edinme, çocuk edinmeden uzak, beri olduğuna inanırız. Çünkü o eşe ihtiyaç duymaz. İnsan niye evlenir? İhtiyaç duyduğu için. Niye çocuk sahibi olur? Neslinin ve çocuk sevgisine, çocuk terbiyesine. ilah çocukla kendisine verilecek o sevgiye, muhabbete ihtiyaç duyduğu için. Niye yer? İhtiyaç duyduğu için. Niye giyer? İhtiyaç duyduğu için. Allah Azze ve Celle böyle bir şeye muhtaç olmadığı için eş edinmez, evlat edinmez ortak edinmez arkadaş da edinmez işte buna inanacak Allah'tan başka ilah olmadığına onun tek olduğuna, samet olduğuna e ve onun bir eşi benzeri olmadığına inanacak ki o zaman bu ayetin gereği onlar Rabler'in hiçbir şey ortak koşmazlar ayetinin gereğini yerine getirmiş olsun ikinci ayet ile ve söyleyeceklerimiz de bu kadar bu sonra hadise gelelim. Ben tahtaya iki tane ayrı hadis yazdı. Ancak bu iki ayrı hadis, iki ayrı sahabeden gelmesine rağmen aynı hadisin içerisinde ayrı ayrı zikredilmekte. Önce bu uzunca hadisi bir okuyayım ben. Daha sonra bu hadisin lafızları ve cümleleri de konuşmaya, bu meseleyi iyice anlamaya, anlatmaya çalışalım. Bukhara ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Hüseyin bin Abdurrahman der ki Biz Said bin Cübeyr'in yanındaydık Hüseyin kim? Said bin Cübeyr kim? Bunları inşallah Dersimizin en sonunda sözümüz bitmeden önce Değineceğiz bundan kim olduğuna Biz Said bin Cübeyr'in yanındaydık Dedi ki Dün gece kayan yıldızı kim gördü? Sizin kim gördü? Ben de ben gördüm dedim Sonra dedim ki ben Namazda da değildim ya yani namazın ayakta değildim. Bilakis beni bir zehirli hayvan sokmuştu. Bundan dolayı ayaktaydım. Peki dedi Said bin Cübeyr. Bu zehirli hayvan sokmasına karşılık sen ne yaptın? Ben de rukye yaptım dedim. Rukye. Rukye nedir? Okuyarak tedavi. Ki bunu Allah azze ve celle Resulüne öğretmiş Cebrail vasıtasıyla. Cevrele Aleyhisselam onu öğretmiş. Eminiz Aleyhisselam da bunu kendisi uygulamıştır, uygul başkalarına da uygulatmıştır, tavsiye etmiştir. Rukya gerek ayetlerle gerek hadislerle okuyarak korunma talebilir. Ne yaptın bunun karşında sorusuna rukya yaptım der. Der ki seni buna yönlendiren sevkeden neydi? Neden rukya yaptınız? Bunun sayetinci beyir soruyor. O da dedi ki bana Şabi'yi bir hadis zikretmişti. O hadis gereği bunu yaptım. Peki Şabi'nin size tahdis ettiği bu hadis nedir diye sorunca Said bin Cübeyr Hüseyin der ki bize Şabi'yi şöyle dedi. O da sahabi Bureyde bin Husayip'ten dinlemiştir ki o Rukye gözden ve hayvan sokmasından dolayı yapılır. Rukiye ancak gözden yani göz değmesinden ve hayvan sokmasından zehirli hayvanın sokmasından dolayı yapılır diye bir hadis zikretti. Bu hadis gereğince ben beni hayvan sokunca Rukiye yaptım. Ondan dolayı da ayaktaydım o kayan yıldızı gördüm. Diyor olayı şu, şöyle toparlayacak olsak. Bunun üzerine Said Bin Cübeyir ona diyor ki önemli bir söz. Çok önemli bir söz. E, ah keşke bunu not alsanız da ezberlesek. Diyor ki işten kişiye İşittiğiyle yetinmek ne kadar güzel bir şeydir. İşiten kişiye onunla yetinmek yani onun gereğince amel etmek ne kadar güzeldir. Lakin ben İbn Abbas radıyallahu bir hadis işittim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Said bin Cübeyr şimdi bu anlayışa yeni bir açıklık getirecek bir hadis zikredecek. Biz de bu üzerine Uzunca konuşmaya çalışacağız inşallah. Nebimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bana ümmetler arzolundu, sunuldu. Mahşer sahası ona bir şekilde gösterildi. Ben yanında ondan daha az topluluk olan nebiler gördüm. Öyle nebi ki, öyle peygamber ki yanında on kişiyi bulmayan bir kalabalık var. Ümmeti var yani. Ona tabi olan on, kişi, on kişiyi bulmamış. Ondan daha aşağı. 5, 6, 6, 7, neyse. Öyle bir nebi gördüm. Aynı zamanda yanında bir ve iki kişi bundan nebiyi de gördüm. Bununla beraber yanında hiç kimse olmayan nebiyi gördüm. Yani öyle bir nebi ki bir kişi dahi ona iman etmemiş. Ümmetinden bir kişi dahi yok. Öyle nebiler gördüm. Sonra bana büyük bir kalabalık gösterildi. Ben onu ümmetim zannettim. O kalabalık benim ümmetim diye zannettim. Bana o Musa'nın ve onun kalmidir dediler. Sonra bir daha baktım ki başka büyük bir kalabalık daha gördüm. Bana işte sen ümmetindir. Onlarla beraber yani senin ümmetinle beraber 70 bin kişi hesap görmek sizinle azapsız cennete girecektir diye müjde bunu söyledi Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o ortamdan kalktı evine gitti. Onun evine gitmesi üzerine o mecliste da bu hadisi işiten insanlar hesapsız ve azapsız olarak cennete gelecek olan o kişiler hakkında laf atardılar. Bazıları dedi ki onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesidir. Başka bazıları dedi ki onlar Müslüman olarak doğup Allah'a hiçbir şey ortak koşmaya ölen kimselerdir bazıları da başka bir şeyler söylediler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam evinden çıktı. Biliyorsunuz mescidin etrafında yapılar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü mescidin etrafında her bir ev birilerindu. Aleyhisselatü Vesselam'ın evi, Eşler'in evi, sonra Ali radıyallahu anh'ın evi, sonra Ebu Bekir Radiyallahu anh'ın evi. İlahir. Ve bu evlerden bir kısmının kapısı mescide açılıyordu. Böyle bir şey düşünüyorum ki şöyle avlu gibi o mescide açılıyordu. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuşulmanın üzerine Tekrar evinden mescide geldi. O ortama geldi. Ve insanlar bu tartıştıklar üzerine konuştukları konuyu Nebimiz Aleyhisselatü haber verdiler. Yani biz onların kim olduğu üzerine tartışıyoruz, konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam onları açıklaması dedi ki onlar kendilerine rukiye yapılmasını istemezler. Bir. Sonra onlar yaralarını dağlatmayı istemezler. Yarala, yaranın dağlanmasını istemezler. İki, üçüncüsü onlar herhangi bir uğursuzluğa da inanmazlar. Ve dördüncüsü, onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Bu yetmiş bin kişilik hesapsız ve azapsız cennete girecek kişilerin sıfatı bu. Nedir? Tekrarlayalım. Onlar kendilerine ruh yapmasını Yani bana Rukiye oku diye talepte bulunmazlar Sonra yaralandıkları zaman Herhangi bir yara Hastalık beda olduğu zaman vücutlarında Onun dağlanarak Tedavi yapılmasını istemezler Kimseden Sonra herhangi bir şeyin Uğursuzluğuna inanmazlar Ve dördüncüsü sadece Rablerine Allah Azze ve Celle'ye Tevekkül ederler Nedir? İnşallah teferruatına biraz sonra gireceğiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklaması üzerine Ukkaşe bin Mihsan isimli değerli sahabi ayağa kalkar ve der ki, Ya Resulallah Allah'a dua et de beni onlardan yapsın. O yetmiş bin kişiden birisi de Allah'a ben bunun için dua et. Der, Aleyhisselatü Vesselam'da sen onlardansın cevap verir. diye cevap verir. Sen onlardansın. Yani o yetmiş bin kişilik hesapsız, azapsız, cennete gireceklerden birisin. Yüzdeye bak. Sonra hemen, tabii ufak bir müjde değil bu. Sonra hemen bir ıslaha kalkar. Ya Resulullah benim de onlardan için dua et. Bu hususa seni geçti. Ukkaşe bu hususa seni geçti der. Onun dua talebine karşılık vermez. Hadisimiz bu. Bu Bukhari'nin üstünde uzunca anlatılmakta. Aynı zamanda Tirmizi ve Nesai'de rivayet edilir. Şimdi gelelim hadisin lafızlarına. Şimdi gelelim hadisin lafızlarına. Hüseyin bin Abdurrahman isimli Ravi, Said bin Cübey'le otururken ne demişti? O yıldızı ben gördüm. Ama bu esnada ben namazda değildim. Bilakis beni bir zehir hayvan sokmuştu. Ondan dolayı ayaktaydım dedi. Bu Selef dediğimiz sahabe tabi'nin, tebe'yi tabi. biliyorsunuz o üç e, gruba Selef diye isim veriliyor. Selef dediğimiz o insanların İhlaslarına, riyadan uzak Oluşlarına ve kendilerinde Bulunmayan hasletlerle övülmeme Övülme isteğini reddetmeye Çok düşkündüler Niye söyledi bunu O kişi O esnada yıldızın zaman kayar Gece, o esnada Bu adam kalkmış da gece namazı Kılıyor diye zannetmesinler diye Bunu söyledi Ve o anıda Zaten namaz kılmıyordu Namaz kılınıyor diye zannetmesinler diye bunu söyledi. Nitekim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bize kendisine bulunmayan hasletten dolayı ölmeyi isteyenleri zemmetmiş, kötülemiştir. Kendisine bulunmayan hasletlerden dolayı zannedilmesinler ve bu şekilde ölmekten dolayı bizleri kötülemiş, zennetmiş bundan uzaklaştırmak istemiştir. Hemen burada bu mevzudan dolayı sözümüzü bağlayalım. Bizler de yapmadığımız bir şeyden dolayı yapıyoruz zannederek övülürsek bundan kendimizi temize çıkarma, nefsimizi efendime söyleyeyim, kötülüğe atma riskinden çekeceğiz. O hasletlerle açık açıklayacağız ki insanlar bizi yanlış tanımasın. Yapmadığımız bir işle vasıflandırıldığımız zaman bunu insanlara açıklayacağız. Bu değerli bir ameldir, değerli bir haldir. O kişinin rivayet ettiği, Husayb'in rivayet ettiği hadiste neydi? Şabi'ye e, dinlemişti, o da rivayet etmişti. Rukiye ancak göz değmesinden ve zehirli hayvanın sokmasından dolayıdır. Bundan dolayı yapılır. Başka yapmaz gibi anlaşılıyor. Göz ne demek biliyorsunuz? Bazı kişilerin gözleri vardır ki o kişilerin hasetlerinden, kinlerinden dolayı kaç tarafa zarar verir. Buna göz değmesi denir. Ki göz değmesi saaktır. Onu defedecek. Uzaklaştıracak şeylerden birisi göz değen insanın beğendiği kişiye, beğendiği hasetinden dolayı maşallah demesidir. Bundan korunamamışsa kişi, yani kendisine göz değen kişi rukye yaparak, okuyarak ya gözdeyemeden önce kendisini muhafaza altına alınmaya çalışır, kendisi etrafında bir kale oluşturur veya gözdeyemişse kendisini okuyarak o gözdeyemesinden kurtarmaya çalışır. ya bunun için yapılır. Birincisi gözdeyemesinden dolayı. Ya değmesin diye veya gözdeydikten sonra o gözdeyemesinden kurtulmak için. İkincisi ise zehirli haşerat sokmasıdır. Bu da yine aynı şekilde yılan Akrep gibi insana zarar veren bazı haşeratın sokması vardır, zehirlidir. Onlar insana zarar verir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için veya karşılaşılırsa bu musibetten kurtulmak için yapılır. Nitekim hemen aklıma geldi. Size de bunu zikredeyim. Belki istifade etmek istersiniz. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları Hasan ve Hüseyin'i şu şekilde ruku yaparak korurdu. U'idhü kumâ bir kelimeatillahittammetin min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin laameh. Siz ikinizi Allah'ın tam olan kelimelerine sığın diyorlar. Neden? Her şeytandan, zehirli her hayvandan ve lev kınayıcı nazar edecek gözden. Bakın bu sığınma duasında bu hadiste geçen iki mevzu da var. Zehirli haşeratın sokması ve göz zeymesi. Evet. <gülüyor> Bizler de şahsen bunu yapmaya ve ehlimizi, çoğumuz çocuğumuzu bu şekilde korumaya almaya çalışıyoruz. Size tavsiye ederim. Biz Allah azze ve celle bunu da koruyor. Bu hadiste İmam Hatabi ki bu Ebu Davud'un şerhlerinden, şerhedenlerinden birisi çok değerli bir ehl alimidir. Hadisin manası rukiye sadece Göz zeymesine ve zehirli hayvan sokmasına karşı yapılır, başkasına karşı yapılmaz diye anlaşılmaz der. Ya göz zeymesine ve zehirli hayvan sokmasına karşı en etkili şifa rukiye yapmaktır. Böyle anlaşılır der. En etkili husus bildirilmiştir. Yoksa sadece onlara yapılır, başkasına yapılmaz diye anlaşılmaz der. Neden? Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü hem kendisi rukiye yapmıştır. Az önce zikrettiğim torunlar rukiye yapıyor kendisini rukye yapmıştır Ayşe validemize rivayet üzere ve kendisini rukye yaptırmıştır. Cebrail aleyhisselam hastalandığı zaman Nebimiz Aleyhisselam'a görmüş ona okumuş ona rukye yapmıştır. Nebimiz da rukye yapmıştır. Mesela hemen gene burada bahsi geldi zikredelim. Uyumadan önce kişi ne yapar? İhlas, falan Nas surelen okuyarak avucunun içine üfleyerek 3 sefer vücudun her yerine sürer. Bu bir rukyedir. Ayet-el okuyarak kendisinin başına bir tane melekten muhafız diker. Bu rükyedir. Aminan Rasulü'yü dediğimiz e, suresinin son iki ayetini okuyarak her şeyden güvende kılar kendini. Gerek sabah, gerek akşam. Bunlar rukyelerdir işte. Yapmıyorsak bunları yapalım. Meyizmle e, onlar koruyucu bir kale oluyor insan için. Sonra burada Said bin Cübeyr'in bu hadisten dolayı kendisini Rukiye ile tedavi etmeye çalışan Hüseyin'e söylediği bir söz vardı. Ne diyordu? İşittiğiyle yetinen kişi ne güzel yapıyor. Ne güzel bir insandır. İşittiğiyle yetinen yani işittiğini olduğu gibi alan, uygulayan, bununla amel eden kişi ne güzel iş yapıyor. Ne güzel bir insandır o. Halbuki nice insan var ki cahillikle amel ediyor. Bilmeden amel ediyor. Ve bunun zıttı nice insan var ki bildiği halde amel etmiyor bildiğini yaşamıyor. Bildiğini hayatına aksettirmiyor. Öyleyse hep deriz ya ilim ameli gerektirir. Amel daveti gerektirir. Kişi bir şey öğrendiği zaman bununla amel edene kadar bildiğinin cahilidir der Selef imamlar. Kişi öğrendiğiyle amel edene kadar onun cahilidir. İstediği kadar bilsin. O ona yükten başka bir şey değil. Nitekim Allah Azze ve Celle Cuma suresinde Yahudileri kitap yüklü merkepler, eşitler olarak sıfatlar. Neden? Çünkü onları biliyorlardı amel etmiyorlardı. Bildikleri halde amel etmiyorlardı. Bu halde Allah'a sığınıyoruz. Müslümanlar böyle yapmazlar. Müslümanlar gücü nispetinde öğrenmeye gayret eder. Öğrendiklerini yaşamaya, yaşadıklarında gücü nispetinde davet etmeye insanlara bunu anlatmaya çalışır. Ondan sonra Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine gelelim. Sırada o var. Ümmetler bana arz olundu, Bana sunuldu. Yani ben ümmetlerin mahşer gündeki haşır anını öğrendim bana Allah Azze ve Celle'ye. Bunu gösterdi bir şekilde. Bu hal nasıl bir haldi? Nice peygamberler vardı ki yanında 3-5 kişilik, 8-10 kişilik, 10 kişi bile bir gruplar vardı. Nice peygamber vardı ki yanında 1-2 kişi var. Nice peygamber var ki yalnız yapayalnız tek başına geliyor bir tek şuna tabi olmamış özellikle bunun zikredilmesi şunu gerektiriyor alimler çokluk hiçbir zaman delil olmaz ya insan yaptıklarından sorumludur yapması gerekenlerden mi yaptıklarından sorumludur nitekim ne biler insanlara davetten ulaştırdılar mı gönderdikleri topluluklara Allah'ın dinini tebliğ ettiler mi evet ettiler Çek ve şüphesiz. Hepsi bu görevi yaptı. Çünkü hepsi seçilmiş kullardı. Ama buna tabi olan olmadı. Şuna bir kişi iki kişi tabi oldu. Öbürüne üç kişi beş kişi tabi oldu. Bunlar 8 on kişi yirmi kişi tabi oldu. Bundan Allah azze ve celle kulların sorumluluğu tutmuyor. Ya verilen görev layıklı yapıldı mı? Bundan sorumluyuz. Bizler de şimdi Muhammed a.s. ümmet olarak bundan sorumluyuz. Neden sorumluyuz? Öğrendiklerimizi yaşayacağız yaşadıklarımızı insanlara aktaracağız. Bizim anlattıklarımıza amel eden bize uyanlar Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve keremiyle bize verilmiş lütuftur. Verilmezse eğer biz layıkıyla bize verilen davet görevini yerine getirmişsek bundan sorumlu olmayacağız. Allah amru sene olsun. Yani Allah Azze ve Celle kullarını en başta nebiler olmak üzere kullarını davetle sorumlu tutmuştur. Hidayetle sorumlu tutmamıştır. Hidayet Allah azze ve celle'nin elindedir. Dilediğine hidayet eder. Dilediğinde de dalalette bırakır, saptırır. onu terk eder. Çokluğun delil olmadığının bir göstergesi de yeni geçen haftalarda okuduğumuz bir ayet Yusuf Suresi'nde. Buyuruyor ki Allahu Teala ve ma yu'minu aksaruhum billah illa ve müşrikun. Der ki Onlardan çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Allah'a inanır da ortak koşarak. Kimler bunlar? Ekseroğlu, insanların çoğunluğu. Gerek bakalım, gerek şu an mevcut e, insanlığa bakalım. İnsanların büyük çoğunluğu Allah'a inanıyor. Yahudisi inanıyor, Hristiyan da inanıyor. Efendime söyleyin, Müslüman da inanıyor. Belki bu Budistler filan da var inancı. Allah inancı var. Ancak Hayatlarının sök atmamışlar. Allah ortak koştular kendileri. İki tane var demiyorlar Allah için. Haşağı, haşağı. Gerçi Hristiyanlar diyor Allah üç tanedir... dir. İsa da üçün sür diyorlar da. Ancak insanların geneli Allah iki tane üç tane dir beş tane demiyor. Birdir diyor da. Ancak ibadet çeşitlerine Allah Azze ve Celle ortaklar benzerler benzerler yapıyor. İbadetlerin bir kısmı Allah Azze ve Celle ile beraber Allah'ın mahlukundan bir kısmına da yapıyor. Bundan dolayı Allah'a orta koşuyor. Çoğunluk hiçbir zaman delil olmaz. Delil nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Delil. Evet. Sonra Aleyhisselam Vesselam ne diyordu? Bir kalabalık gördüm ki onları ümmetim zannettim. Yok onlar senin ümmetin değil. Onlar Musa kavmi de dediler. Musa Aleyhisselam'ın kavmi kim? Ben İsrail yani Tevrat'a iman etmiş ki Kur'an-ı Kerim'de de yaptıkları taşınlıkları, azınlıkları çokça zikredilen lanetlenmiş bir topluluk diyorsunuz. Birçok mucizeye şahit olmalarına birçok Allah'tan ikrama mazhar olmalarına rağmen birçok azınlık yapmışlardır. Birçok ikazla beraber hala azınlığına devam etmişlerdir. Hala bütün dünyayı ifsad etmeye devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle de ümmeti şerrlerinden emin eylesin. Amin. O topluluk kalabalık bir topluluk. Deniliyor ki Ümmet-i Muhammed'den sonra en kalabalık topluluk Musa Aleyhisselam'ın topluluğudur. Onun ümmetidir. Madissel'in olayı. Sonra bu olaydan sonra bir büyük kalabalık daha gösterildi. Bir başka rivayette deniyor ki şu ufka bak. İşte o kalabalık senin ümmetindir dendi. Deniyor. O da sahih bir rivayet. Oraya bakıyor Aleyhisselam ve diyor ki Onlarla beraber 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete ederiz. Yetmiş bin kişi. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam burada hemen bir ilavede bulunuyor. Tirmizle geliyor bu hadis. Diyor ki Rabbimden arttırmasını istedim. Yani 70 bini arttırmasını istedim. O da bana arttırdı. Ve her binle beraber 70 bin daha verdi. Yani 70 milyon kişi oldu bu hadisin açılımı, diğer bir hadis 70 milyon kişi hesapsız ve azapsız cennete girecektir bir izinle ait A'la Allah Azze ve Celle'den beni de sizleri de onlardan kılmasını bir başka rivayette Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hesapsız ve azapsız olarak cennete girecekleri sıfatlarken, öğretirken der ki onlar aynı ayın 14'ü var ya ayın ay dolunaydır ayın on dördünde ayın parladığı gibi onların yüzleri parlar. Öyle giderler cennete. Onların öyle de bir sıfatları vardır. Bu hadisi söyledikten sonra, Vesselam, insanlar ne yaptılar? Hesapsız cennete girecekler hususunda söze de aldılar. Acaba şu mu? Acaba şu mu diye. Bu da gene onların o mecliste sahabenin faziletine gösterir. Neden? Neden? hesapsız cennete girmek sadece imanla olmuyor. Bunu biliyorlar. O zaman onlar bir amel işlemesi gerekir ki bu amel nasıl olacak? E, hesapsız cennete girdirecek onları. İşte sahabedir. İşte İslam üzere doğmuş ve hiç şirk koşmadan ölmüş insanlar işte falanca işte işte filancadır diye defa dalıyorlar. Burada ne istiyorlar onlar? Galibe değil dediğimiz dedikodu yapmıyorlar da o insanların özellikleri neler? Bunu bulmaya ve onunla vasıflanıp o insanlardan olmayı istiyorlar. Kasıtları, gayeleri bu. Nasıl ederiz de onların içerisinde olabiliriz. Onlar ne yapmışlar acaba bu e, üstün özelliği hak etmişler. Bunu araştırıyorlar. Ya yani ilimde derinleşmek istiyorlar. Amel edebilecekleri bir hayırın peşinde koşuyorlar. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların yanına çıktı. Onlara az önce saydığımız dört özelliği zikretti. Nedir birincisi? Onlar kendilerine ruh yapmasını istemezler. Yani ya bana bir oku. Bana bir rukiye yap, bir sıkıntım var demezler. Hiç kimseden. Ama dışarıdan bir gelir. Ya seni iyi görmüyorum. Rukiye yapayım derse ona da yok yapma demez. Fark bu. Bana rukiye bana oku diye talep etmez kimseden. Ama dışarıdan bir müslüman gelir, ona okursa ona da bir şey demez. Çünkü bu caiz Rukiye yapmasını istenmezler. Nitekim az önce söylediğimiz gibi Demirimiz Aleyhisselatü Vesselam Rukiye'yi kendisi yapmıştır ve teşvik etmiştir. Onlarla ilgili birkaç rivayet söyleyeceğim aklınıza kalır yer eder inşallah. Kendisine Rukiye hakkında soru sorulduğu zaman şöyle buyurmuştur bu hadis Müslim'de. Sizden her kim kardeşine fayda verebilirse, buna güç getirebiliyorsa ona fayda versin. Bakın Rukiye hakkında soru sorulduğu zaman Rukiye nedir? Karşıda rahmet, karşıdaki kişiye fayda gözetilen bir ameldir değil mi? sizden birisi kardeşine fayda vermeye güç getirebiliyorsa bunu yapsın. Yani Rukya yapındır bunun izahı. Bir başka rivayet gene o da Müslim'de içinde şirk olmadığı sürece rukyede bir beis, bir sıkıntı, bir münah yoktur buyurur. İçinde şirk sözler olmayacak. O tevhidi bozacak söz ve lafızlar olmayacak. Bu durumda rukiye yapmakta bir, bir sıkıntı yoktur der. Hakeza, müslimin Sahihinde ve Tirmizi'de gelen bir hadise göre Cebrail Aleyhisselam Dembimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmıştır. Dembimiz Aleyhisselatü Vesselam da gene Buhari'de ve müslimde geldiği üzere ashablar rukiye yapmıştır. Okumuştur yani ashablar. Okuyarak onları tedavi etmeye çalışmıştır. Burada hemen kısaca bir şey söyleyelim. Rukiye yapmak ile Rukiye yapılmasını istemek arasında bir fark var. Rukiye yapmak, iyilik yapmaya çalışmaktır. İyilik yapmaktır. Fayda vermeye çalışmaktır. Rukiye yapmasını istemek ise, kişinin, kalbiyle Allah dışında birisini kastederek ondan bir şey istemesidir. Fark anlaşıldı mı? rukiye yapılmasını istemek, Allah'a olan dayanmasını, itimadını terk ederek, Allah'ın dışındaki birilerinden, kuldan, ona iltifadırıp, ona yönelerek, ondan bir şey istemektir. İşte, cennete hesapsız girenlerin birinci özelliği bu. Hep onlar Allah'a dayanırlar, ruku yapacaklarsa kendileri yaparlar, kendi kendilerine. Ancak birisinden ruki yapmasını istemezler, hep Allah'a dayanırlar. Açar, kendisi okur, ruki yapacağı ayeti, hadisi ile ahir. Başkasından talep etmez. Çünkü onun dayanması hep Allah'adır. Bakın burada ne var? Başka birisini Allah'la kendimiz arasında aracı yapmamaya teşvik var. Fark ettiniz mi? Başka birisini Allah'la bizim aramızda aracı yapmamaya teşvik var. Sen kendini yap, sen kendin dua et. Sen kendin rukiyeyle kendini muhafaza etmeye çalış, korumaya çalış, tedaviye çalış. Ama başkasından bunu isteme. Yani sen Rabbinle birebir iletişim kur. Arada başka sormasın. İrtibatı koparma. Onların ikinci özelliği Ruki, İslam'ın ve Ley ile beraber dağlanmayı da istemezler. Yani yaralarını birilerinin dağlamasını istemezler. Ancak kendilerinin elinden böyle bir şey geliyorsa yarayı dağılarlar. Nitekim bu da caizdir. Yarayı dağlamak caizdir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır ashabına. Nitekim bir doktoru Ubeyb'in Ka'b radıyallahu anh'a gönderdi. Müslüm'de geliyor bu hadis Ebu Davut aynı zamanda. Sahabe radıyallahu anh, onun yarasını yerdi, açtı ve dağladı. Hakeza Enes gelen ve gelen Bukhari'de rivayetler hadise göre Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Enes radıyallahu anh Zatul Cennet dediğimiz akciğer zarı iltaplanmasından oluşan bir hastalıktan dolayı vücudunu dağlamıştır. Ki Peygamberimizin hayatta olduğunu özellikle zikrediyor. O dönemde yaptım, ondan sonra yapmadım. Dolayısıyla o bundan haberdar ve bu caizdir demeye getiriyor. Hakeza gene Tirmizi'yi de rivayet eden İbni Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Esat bin Zurare isimli bir sahabiye şevke diye isimlenilen yani vücuduna yayılan, ellerine ve bedenine yayılan bir kırmızılık, kızarıklık hastalığından dolayı kendisi onun yaralarını dağlamıştır. Hemen toparlayalım. Rukiye yapmayı istemek ile dağlanmayı istemek kereh görülüyor. Ancak rukiye yapmak da yarayı dağlamak da caizdir. İkisi arasındaki fark bu. İstemek ile yapmak arasındaki fark bu. Umarım anlaşıldı. Nitekim bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam rukiye yapmayı da kerih görür. Pek de tavsiye etmez. Kendisi yapar ama çok da teşvik etmez insanları. İbn Abbas radiyallahu anh gelen Bukhar ve Müslüm ise şöyle der. Üç şeyde şifa vardır. Birincisi bal şerbetinde. İkincisi haccamın neşterinde hacam ne? Hacamat yapanın bıçak yarasında yani. Üçüncüsü de ateşi dağılamaktadır. Ancak ben size ateşi da ateşle dağılamayı yasaklıyorum. Bunlar ne hey deniyor? Bir başka rivayet ise ben bunu çirkin görüyorum, terk ediyorum. Hoşuma gitmiyor bu tip e, tedaviler. İbn Kayyim Allah bu hadislerin, o zikrettiğimiz hadislerin izahını şöyle yapar. Bu hadislerden anlaşılıyor ki yarayı dağlamak hususunda dört tane hüküm çıktı ortaya. Dört tane hüküm çıktı. Birincisi bunun yapılması. Yarayı dağlama işi yapılmıştır. Yapılmış bir eylemdir. İkincisi onun sevinmemesi. E sevinmemesi. Üçüncüsü onu terk edene övgü sana göstermesi, terk edinin e, övülmesi, dördüncüsü ise dağılamadan yasaklanması. Dağılan işini yasaklanması. Bunlar birbirine zıt değildir der. Ve aralığını şöyle tevil eder. Der ki: Onun yapılması, ayet olursa biz zaten kendisinin yapması bu işin caiz olduğuna, yapılabilir olduğunun bir göstergesidir. Sevilmemesi de haram olmadığının bir göstergesidir sevilmiyor ama yapılıyor. Haram olmadığının bir göstergesidir. Üçüncüsü terk edenin bu işinin daha evla ve olduğunu bir göstergesidir. Dördüncüsü de onun yasaklanması işte, haramlığına değil de mekruh olduğuna çirkin bir iş olduğuna ama yapılması gerekiyorsa yapılabileceğini bir göstergedir. Caizdir yani bu iş. Der. Bu tevil güzel bir tevildir çünkü hadislerin hepsini okuduğumuz zaman bu anlaşılıyor. Hadis-i 70 bin kişinin özelliklerinden üçüncüsü ise herhangi bir uğursuzluk inancı taşımamaları. Nitekim cahiliye döneminde bu uğursuzluk inancı vardı. Onlar baykuş gibi bazı kuşlarda uğursuzluk addederlerdi. Ben de bunu bizzat yaşadığım çocukluğumda hatırlıyorum. veya gençliğimde daha böyle çocuklukla gençlik arasındaki dönemde hatırlıyorum. Bir gün bahçedeydik sabah erkenden gitmiştik. Bir tane karga gelmiş ötüyor ağaçta o da hayır olsun, hayır olsun diye bir şeyler temenni ediyor. E, ne oldu filan diye deşerince işte sabah erkenden karabatarsa uğursuzluk vardır derler oğlum dedi. Yani cahiliye de veya bilmeyenden hayatında bu uğursuzluk inanıcı devam ediyor. Hali hazırda. Aleyhisselatü da ne diyor? Uğursuzluk inanıcı yoktur. Nitekim Bukhari'de ve Müslim'de gelen hadiste der ki eğer uğursuzluk olsa iyi şu üçünde olmadı. Nedir bu üçü? At, kadın ev at derken binit olarak anlayacağız binit eş ve evde olurdu eğer olsaydı ama yok uğursuzluk yok olsaydı bunlarda olurdu çünkü kişinin başına musibet ya eşinden gelir ya evinden gelir ya binitinden gelir değil mi? ama yok uğursuzluk inancı taşımayacağımız hiçbir şeyde uğursuzluk yoktur kuş, yılan şunda bunda bir uğursuzluk yoktur. O Bu mevzuya kitapta özel bir başlık açıldığı için uğursuzluk inancına dair izah inşallah o tarafa bırakalım izahını. Ee, dördüncü özetlerine geçelim. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Sadece kendilerini yaratan, yediren, işte rızıklandıran, yaşatan, öldüren ve diriltecek olan Rablerine işleri idare eden Rabbilerine tevekkül eder dayanırlar. Tevekkülün aslı tevekkülün aslı tedbiri almakla sebeplere yapışmakla beraber faydanın veya zararın Allah'tan geleceğine inanmak teslim olmaktır. Tevekkül bu. Tedbir almakla beraber yapmamız gereken ön hazırlıkları yapmakla almamız gereken e, tedbirleri almakla beraber bundan sonra artık bir fayda gelecekse o gene Allah Azze ve Celle'nin emri ve izni Veya bir zarar gelecekse o da gene Allah Azze ve Celle'nin emri ve izni diye itimat etmek, dayanmak. Yani tedbiri asıl yapmamak. Tedbiri esas şey yapmamak. Sebebi, sebebi dayanılacak asıl mevzu yapmamak. Sebep sadece e, Allah'a yapılan tevekkülün bir basamağıdır, aşamasıdır. O aşamadan sonra artık kul ne yapar? Allah'a yönelerek der ki Rabbim ben tevekkül ediyorum sana. Şu tedbirleri aldım artık bundan sonra senin elinde. sen emrinde Ve ben senden hayır istiyorum diye Rabbine yönelir. Rabbinden ister. Bu hal Allah Azze ve Celle'ye karşı bir muhabbeti gerektirir. Sadece Allah'tan korkmayı gerektirir. Rab ve ilah olarak Allah'tan razı olmayı gerektirir. Aynı zamanda da Allah'ın kazasına, takdirine Rıza göstermeyi gerektirir. Bu hadise bakarak sebeplere yapışmayı terk etmek caiz değildir. Milakis sebeplere yapışmak tevekkülü sağlayan asıl etkendir. Sebepleri terk ederek tevekkül olmaz. Nitekim Arabi bir kişi, bir kişi geldi Araplardan birisi. Dedi ki Ya Resulallah, devemi bağlayarak mı tevekkül edeyim bağlamadan tevekkül edeyim. Tirviz ile. Ne dedi? Bağlayarak tevekkül edeyim. Yani sen tedbirini al Sonra Rabbine sırtını daya. De ki Rabbim ben bağlamayla tedbiri aldım. Bunu, bu devemi sen kaçmasından, çalınmasından ilahir musibetlerden sen koru. Ama deveni bağlamamışsın. Deve almış başına gitmiş. Ondan sonra ya Be Rabbim ben sana havale et dedim. Tevekkül ettim. Bu olmaz. Bu eksik tevekkül. Tevekkülün tamam olması için, tevekkülün kamil olması için sebeplere yapışma dediğimiz tedbir alınacak. Tedbir yerine getirilecek Ondan sonra Allah'a tevekkül olacak ki tedbirler terk edilerek sebeplere yapışma terk edilerek tevekkül olmaz. Bu uygun değil. Hadisteki caiz olan bu işlerin yapılması caiz olan bu işlerin terk edilmesi mevzusuna gelelim. Bu işler terk edildi ve onlar hesapsız azapsız cenneti hak ettiler. Bu nasıl oluyor? Bu işte yapılması caiz olan bu işleri onlar kerih gördüklerinden Allah Azze ve Celle ihtimadlarından dolayı terk ettiler. Yani insanlardan kendilerine ruh yapılmasını istemediler. Kendileri yaptılar. Yer alana, dağlama yapılmasını bir istemediler. Başka türlü tedavi oldular. Uğursuz güneci kesinlikle taşımadılar. Ve sadece Allah Azze ve Celle sebeplere yapışarak sadece Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiler. İşte onların bu teslimiyetleri, mekruh olan, çirkin görülen bu işleri terk etmeleri, tevekkülerin tam oluşundan dolayıdır. Yani işin özü, aslı cennete hesapsız hak bu kişiler Allah'a tevekkülü tam yapanlardır. Ondan dolayı onlar cenneti hak etmişlerdir. Peki tedaviye gelelim. Yarası olan kişi tedavi olmayacak mı? Gözleyen veya zehirli haşeriyatını soktuğu kişiler tedavi olmayacak mı? Bilakis tedavi olacak. Zaten bu hadislerin izahından sonra artık e, tedavi olunmaz diye anlaşılmaz. Anlamaz herhalde kimse. Değil mi? Birilerinden bir şey istemek, istememek ayrı şey. Kendini yapmak ayrı şey. Belki tedaviyi bu dinimize meşru göstermiştir. Ve yapışılacak en önemli sebep adetmiştir. Arabi, bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a diyerek Resulullah biz tedavi olalım mı? dedi. Usami bin Şerik'ten gelen bir hadiste Ahmet bin Anbel'in müsteninde Tirmizi'de e, ve Tirmizi Hasan Sahih olarak addediyor. <gülüyor> ya Resulullah tedavi olalım mı? Ne dersin? Deyince evet ey Allah'ın kulları tedavi olun. Şüphesiz ki Allahu Teala bir dert hastalık yaratmışsa mutlaka onun için bir şifada yaratmıştır. Ancak bir hastalık müstesna. Dedi. Peki ya Resulullah, o bir hastalık nedir? O devası olmayan sıkıntı nedir? O ihtiyarlıktır. İhtiyarlığın çaresi yok. <gülüyor> Onun dışında her şeyin çaresi var. Domuz gribinin çaresi var. Kanserin çaresi var. Veremin çaresi var. Vebanın çaresi var. Ne varsa hepsi var. Hadisin bir başka lafısında diyor ki, nerede bu hadis? Bu da Bukhari'de. Allah bir dert yarattı, indirdi mi? Mutlaka onun için şifa indirir. İşte o şifayı bilen bilir, bilmeyen bilmez. Yani şu an yeryüzünde var olan ve gelecekte çıkacak olan ne kadar hastalık varsa hepsinin şifası da var. İhtiyarlık harici. Hepsinin çaresi var. Bunu bilen biliyor bilmeyen bilmiyor. Bir gün görecek geçmişte olduğu gibi şu an çaresi bulunmuyor ve bulunmaz denen hastalıkların çaresi bulunacak. Nitekim veba sebebiyle binlerce sahabe şehit olmuştur. Veba. Şu an çok basit bir hastalık tıp için. Değil mi? Bir dönem veren o kadar çok insan. Ondan dolayı gitmiş ki, ahirete göçmüş ki. Ama şu an veren çok basit bir asla. Değil mi tedavisi bulundu. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, mutlaka Allah bir dert indirmişse devasını indirmiştir. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bilmiyorsak bizim kusurumuz, bizim suçumuz. Araştıracağız, soruşturacağız, onu öğreneceğiz. Kişiye dininde ve dünyasında fayda veren veya zarar veren şeyler hususunda Allahu u Teala'ya ihtimal etmek, dayanmak, tevhidin hakiki manada yapılmasıdır. Kişi dünyevi veya dini hususlarda kendisine fayda veren şeylerde de zarar verecek olan şeylerde de hep Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder. Yani bir musibet varsa bu Allah'tandır. Bir hayır, bir kazanç getirecek bir şey varsa bu da Allah'tandır. Biz inanırız gene, gene Nebiimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazıyla insanlar ve cinler bir araya gelseler bir kişiye fayda vermek isteseler Allah'ın dilediği kadar fayda verirler. Bak Allah'ın dilediği kadar. Kendisi ne kadar değil. Gene insanlar ve cinler bir kişiye zarar vermek için birleşseler sadece Allah'ın dilediği kadar zarar verirler. Daha fazla değil. Kendileri istediği kadar değil. Yani Allah o kul hakkında ne kadar zarar veya fayda dilemişse o kadarına güç çetirebilmenler. Daha fazlasına güç çetiremezler çeşitli defalarda bunun için örnekleri vermiştik. Tekrar burada bir şey daha daha söyleyelim. Mesela bir toplumun kralı Nemrut. İbrahim Aleyhisselam yakabildi mi? Tek kişiydi İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? Musa'ya, kekeme olan Musa'ya Aleyhisselam'a zarar verebildi mi? Kılına dokunabildi mi? Dokunamadı. Bunu o kadar çok örneklendirebiliriz ki. Nebimiz Aişe validemin hayatında da, sahabenin hayatında böyledir. Kişiye Allah ne takdir etmişse hayır veya şer جهتinde insanlar gücü, otoritesi, kalabalıklığı ne olursa olsun o kadar fayda veya zarar verebilirler. İşte kulbuna inanırsa bu tevekkülün üst noktasıdır. Sadece Rabb'ine tevekkül ederler var ya, işte budur sadece Rabb'ine tevekkül ettik. Tedbir aldıktan sonra artık İşin tamamen Allah Azze ve Celle'nin elinde başkasının elinde olmadığına inanmaktır. Son olarak tedavi olma hususunda mesleklerden görüşlerini zikredelim mi? Hiç duymadığınız şeyler duyacaksınız. Öyle tahmin ediyorum. Tedavi olmak, hastalanca tedavi olmak menduk mudur? Müstahap mıdır? Vacip midir? İmam Ahmet'ten Rahimahullah'tan zikredilen görüş bunun mübah oluşudur. Yani tedavi olmak mübahtır. Yani ister ol ister olmaz ama terk-i faziletlidir. Terk etmek, tedaviyi terk etmek faziletlidir. İmam Şafii ve onun arkadaşlarına göre tedavi olmak müstahaptır. Müstahap neydi? Yaparsan sevap kazanırsın, terk edersen günah kazanmazsın. Yani tedavi olursan sevap kazanırsın, olmazsan günah kazanmazsın inancıdır. İmam Şafii ve arkadaşlarına göre. İmam Ebu Hanefe'ye göre vacibe yakın, müekked sünnettir. İmam Malik'e göre ise tedavi olmak da olmamak da eşittir. Çünkü tedavi olmakta da, da beys yok, olmamakta da, da bir yok demiştir. Şeyh Hüleyhisselam Tevmiye ise imamların cumhuruna göre tedavi olmak vacip değildir. Sadece şafilerden bir kısmı ve Ahmet'in arkadaşlarının bir kısmı onu vacip görmüştür. Diğerleri onun vacip olmadığı görüşünde Ukkaşe'ye radiyallahu anh'ın ya Resulullah beni onlardan yapması için Allah'a dua et talebine karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım bir başka rivayette bu rivayette yoktu bir başka rivayette ey Allah'ım bu Ukkaşe'yi o 70 bin kişinin içine kıl onların içinde yap onlardan yap diye dua etmiştir ve sen onlardansın diye Ukashaya müjdeyi vermiştir. Ukkaşe radiyallahu sonra ayağa kalkıp da on. Aynı talepte bulunan sahabe için ise Dua etmemiştir İmam Kurtubi der ki Bunun sebep şu olsa gerek bu radıyallahu anh'ta bulunan Üstünlükler faziletler o kişide yoktu Aleyhisselatü vesselam da O 70 bin kişinin içine girmesine Layık görmedi onu Ondan dolayı onun duasına Dua talebine karşılık vermedi Ki onun dua talebine İzabet etseydi bu sefer o mecliste bulunanlar Onların aileleri Onların duyuracağı Recep da bunu talep edecekti. Bu sefer bu kapı bir açılacak, genişleyecekti. Ama o müjdeye yakışan en ehil olan kişidir. Ondan dolayı sadece o kaşeye dua talebine karşılık vermiş ve o kaşeye Hazırlananın onlardan olmasının duasıyla sağlamıştır der. Bir de bizim ders sünnetimize uygun olarak hadisin içerisine geçen isimlerin doğum tarihleri efendime söyleyeyim nesepleri, ölüm tarihleri gibi bir kısım bilgilere değiniyorduk. Onları da söyleyelim. Süre uzardı. İçerisinde sınındığı farkındayım. İnşallah kapatalım mevzuları. Birinci olarak Said bin Cübeyr bahsedilmişti. Said bin Cübeyr radıyallahu anh İbn Abbas'ın arkadaşlarından birisidir radıyallahu anhımanın. tabiinin fakih büyük bir manlarından Said bin Cübeyr çok meşhur bir alimdir. O Ayşe validemizden ve Ebu Musa el radıyallahu anh'tan da hadis rivayetinde bulunmuştur. Küfe'lidir. Beni Esed, Beni Esed isimli topluluğun azatlı kölesidir. Mevlasıdır. Haccac'ın, zalim Haccac'ın önünde Hicri 95 senesinde 50 yaşına daha varmadan öldürülmüştür. Katledilmiştir, öldürülmüştür. Allah'ına rahmet etsin, ondan razı olsun. İlmi eseri İslam üzerinde çok fazla. Rivayet ettiği hadisler cihetinden. Sonra hadisin içerisinde Şabi ismi geçmişti. Şabi'nin ismi, Şabi onun nesebi. ismi Amir bin Şurahil'dir. Hemdani kabilesindendir. O Ömer radıyallahu anh'ın ilhafet esnasında doğmuş Tabi'nin siga, güvenilir Rabi'lerinden birisidir. Aynı zamanda tabiinin fakihlerinden, fukahasından birisidir. Hicri 103 yılında vefat etmiştir. Allah'ına rahmet etsin. O da çok değerli bir alim. Fıkhından oldukça istifade etmiştir bu ümmet. Bureyde bin Husayb isimli sahabi ise e, ismi çok duyulmayan bir sahabi de Bureyde diye geçer özellikle. Babasının ismi değil da daha çok Bureyde ismiyle bilinir. 63 senesinde vefat etmiştir. Allah razı olsun. Biz de ona komşu kılsın. İbn-i Basrı var ve geçmişti. Hadisin aslında ravisi oydu bu uzunca hadisin zikrettiğimiz hadisin. O biliyorsunuz Resul-ü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası Abbas'ın oğludur. Dedikimiz Eisa Aleyhisselam ona dua etmiştir. Ne diye? Ey Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tefvili öğret diye. O da bu dua gereği zaten bu dinin fakih'i ve Kur'an'ın en büyük tefsiricisi olmuştur. Hala ismi anılıyor. Bundan sonra da anılacaktır kıyamet kadar inşallah. Taif'te 68 senesinde, hicri 68 senesinde vefat etmiştir. Rabbim bana rahmet etsin, razı olsun. Bizler de ona konuşuklasın. Son olarak Ukkaşe Kaşevin Mihsan ismini sahabeden bahseden bu da Esed'i, Esed kabilesindendir. İlk Müslüman olan Müslümanlardandır ve o günkü sahabe dönemindeki en güzel insanlardan birisiydi. Güzelliği meşhur olan sahabeden birisi. Hicret etti. Bedir'e katıldı ve orada Bedir'de savaştı. Ebubekir Adelan döneminde Halid bin Velid Habeş komutasında reddet eden yani dinden çıkan, irtidat eden kavimlere karşı savaşırken Tulayhel Esedi diye birisi yani onun kavminden birisi tarafından şehit edilmiştir. Hicri 12 senesinde onun şehadetinden az sonra onu şehit eden Tulayha da Müslüman olmuş. O da Saad bin Ebvak Kasradi Allahu Teala'h ile Kadisiye İran tarafındaki Kadisiye Savaşı'na katılmış. O da orada şehit olmuştur. Allahu Eksemere rahmet etsin. Ağz olsun. Sizlerden onlar komşuluk olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ahiru davana inelhamdülillahi rabbil alamin. Allah'a Allah.